Arkadaşlar sesim geliyor mu? Arkadaşlar. Ha, şu anda duyabiliyor musunuz? Pekala. Hayırlı akşamlar diliyorum hepinize. Öncelikle kusura bakmayın. Fakültedeki bilgisayardan girmeye çalıştım. Mikrofonumuz yoktu. Cep telefonundan giriyorum. İnşallah sıkıntı olmaz. Burada sayfayı nasıl çevireceğiz? Evet. Şuradan da galiba. Evet. evet. Şu anda birinci sayfadam arkadaşlar. Taberi. Ama ben onların ne yazdığını göremiyorum. buradan. Ya, tamam. Tamam. Arkadaşlar sesim geliyor değil mi? Sorun yok. Tamam. Şöyle yapalım. Teşekkürler. Arkadaşlar sesim geliyor herhalde. Tamam. Şimdi bu akşam Taberi'yi işleyeceğiz. Taberi 224'te doğmuş, 310'da vefat etmiş. İran'ın Taberistan bölgesinde, Amul şehrinde. Ve tefsir tarihinin belki de en önemli simalarından birisi yani Taberi'ye çok şey borçluyuz çünkü kendi dönemine kadar gelmiş olan hemen hemen bütün tefsir rivayetlerini Taberi bu eserine almış onun tefsiri tabiri caizse bu manada bir tefsir ansiklopedisi gibidir tabi bu aynı zamanda Taberi tefsirinin bir eksikliği zafıdır aynı zamanda o da nedir tefsirde sahih rivayetlerle birlikte zayıf rivayetlerde alınmış. Bazı makul yorumlarla birlikte pek makul görünmeyen rivayetler de alınmış. Taberi burada alırken seçici davranmamış. Yani bir tarihçi bilinciyle refleksiyle bunu yapmış. Taberi aynı zamanda biliyorsunuz iyi bir tarihçidir, önemli bir tarihçidir. Tarihle ilgili ee, önemli eserleri var <gülüyor> Tarih Hulümen Vel mülük. Dolayısıyla e, Taberi'nin burada rivayetleri e, seçerken çok titiz davranmadığını tarihçi e, tutumuyla açıklayabiliriz fakat Taberi e, aldığı görüşleri süzgeçten geçirmeden yahut da herhangi bir tercih yapmadan okuyucuyu e, bir yığınla bilgi yılıyla rivayet yılıyla karşı karşıya bırakmamış. Yane yapmış, pek çok tercihler yapmış. Taberi tefsirinde, e, rivayet tefsiri e, görmekle birlikte dirayet tefsirinin de e, çok önemli e, özelliklerini unsurlarını görmek mümkün. Taberi e, eğer e, bir ayetin tefsirine dair çeşitli rivayetler aktarmışsa bununla birlikte mutlaka kendi görüşünü de verir. Yani e, o konuda kendisinin doğru bulduğu, uygun bulduğu görüş hangisi ise e, okuyucuya o konuda bir yönlendirme de yapar. Burada haritada tabelinin doğduğu yerleri görüyorsunuz. Evet, taberi ile ilgili e, bazı ithamlar da var. Bunların başında gelen ithamlardan birisi Rafizilik, e, şeyilik ithamı. Pek çok alimin başına gelen bir ithamdır bu aynı zamanda. E, taberi bazı görüşlerinden ötürü mesela Taberi ayakları yıkamanın vacip olmadığını düşünür. E, ayakları mesetme e, meselesinin de e, en az yıkamak kadar e, Kur'an'i temelinin olduğunu düşünür. Mesela bu görüşünden dolayı şiaya yakınlık e, duymakla eleştirilmiş, itham edilmiştir. Öte yandan e, Taberi e, o dönemde e, katı hanbelilerden e, mezhepçiliğin e, hangi boyutlara ulaştığını göstermesi açısından bu mesele önemli. Mezhep taasubunun e, Taberi vefat ettiğinde yeğenleri tarafından taberi hiç evlenmemiş. Yeğenleri tarafından evinin bahçesine e, defnedilmiş ve doğru dürüst cenaze namazı dahi kılınamamıştır. Bunun sebebi de e, o bölgede yaşayan aşırı hanefilerin e, affedersiniz hanbelilerin balmaz müteasip hanbelilerin e, taberiye duyduğu öfkedir. E, bunun sebebi de şu taberiye i̇htilaf Fukaha isimli bir eser yazar. Bu eserde fakirlerin ihtilaflarını sıralar, anlatır. Fakat bu eserde Ahmet bin Hanbel'e yer vermez. Çünkü tabeliğe göre Ahmet bin Hanbel bir fakih olmaktan ziyade bir muhaddistir. Muhaddis kimliğiyle ön plana çıkar. Dolayısıyla <gülüyor> bu kitapta ona yer vermez. Hanbeliler de bu, bu meseleden dolayı son derece öfkelenirler Taberi'ye ve başka bazı vesileler de var tabi. Bundan dolayı Hanbelilerle arası hiç iyi olmamış Taberi'nin. Böyle büyük bir alimi normal insanların sahip olacağı göreceği cenaze merasimine dahi Taberi'yi cenaze merasiminden dahi esirgemişler, mahrum bırakmışlar ve yeğenleri bu Hanbeliler e, Taberi'nin naaşına zarar vermesin diye e, gizlice evlerinin, e, Taberi'nin evinin bahçesine defnetmişler. Bu da tarihimizin acı bir sayfasıdır. E, Taberi tefsirini nasıl yapar? Bir ayet hakkında birazdan da göreceğiz. Çeşitli görüşleri verir. Onları önce görüşleri zikreder sonra da Dikrumen kale diyerek, o görüşleri kimlerin zikrettiğini bildirir senetleri rivayetlerde mutlaka verir. Bu taberi tefsirinin çok önemli bir yönüdür. Ee, neden? Onun bize verdiği senetler şunu gösterir. Taberi bununla bize demek istiyor ki, bakın ben size rivayetleri topladım. Senetlerini de veriyorum. Bunun sahihini sakiminden ayırmak, zayıfından ayırmak sizin işiniz olsun. Dolayısıyla mesela i̇bn Kesir'in rivayet tefsirinde yaptığını e, taberi yapmamış. Ama iyi ki de yapmamış. En azından o dönemde Kur'an tefsiri adına nelerin e, konuşulduğunu taberiden öğrenmiş oluyoruz. Sesim geliyor değil mi arkadaşlar? Seste problem var mı? Tamam. Taberiye yöneltilebilecek itirazlardan <gülüyor> birisi de İsrailiyat tarzı rivayetleri e, tefsirinde kullanmış olmasıdır. Ancak az önce dediğimiz gibi yani taberi bunları doğru kabul ettiğinden dolayı değil o dönemde mevcut bilgiler olmasa sebeple kullanmıştır. Ancak e, taberinin rivayetleri kullanırken hiç e, seçici davranmadığını da söylemek mümkün değil. Mesela kendisinden e, yaklaşık e, 183 sene önce ölmüş o 180, e, affedersiz 160 sene. 150 yılda vefat etti mukatil taberi 310. 160 sene önce vefat etmiş olan e, mukatil bin Süleyman'dan e, hemen hiçbir e, rivayet almamıştır. Kelbi'den almamıştır, İbn-i almamıştır. Onların rivayetlerini uygun görmemiş. Dolayısıyla taberi tefsiri netice itibariyle bir rivayet tefsiridir. Ancak rivayet tefsiri olmakla birlikte e, dirayet kabul, kabul edebileceğimiz yönleri de vardır, tercihleri vardır. Kıraat konusunda mesela Taberi bir üstaddır. E, Taberi'nin kendi kıraatı vardır. E, fıkıhta müstakil e, mezhep imamı kabul edecek, edilebilecek kadar e, üstad sayılmıştır. Ancak e, kendisinden sonra onun mezhebi yolu devam ettirilememiştir. Büyük bir alimdir. E, ve bu tefsiri 19. yüzyılın sonlarına doğru müsteşikler tarafından yeniden keşfedilmiştir. Ondan önce basılmamıştır. Hatta bazı müsteşikler zannedersem Nöldeke 19. yüzyılın sonlarına doğru diyor ki keşke bu Taberi'nin tefsiri elimizde olsa da ondan istifade etsek diye yani o dönemlerde kütüphanelerde çok yaygın bir şekilde bulunamadığı anlaşılıyor. Bunun sebebi de şu olsa gerek taberi tefsiri çok hacimli. Çok hacimli eserleri yazmak kolay değil. Yani bir iki cilt olan eserleri yazabilirsiniz de tabiri 30 cilt 40 cilt sayfanın durumuna göre yaprağın büyüklüğüne, ebatlarına göre değişebilir. Yazı karakterine göre ama çok hacimli bir eser. Dolayısıyla müstensizlikler tarafından öyle anlaşılıyor ki çok fazla yazılmamış, kütüphanelere çok yayılmamış. Ancak e, çok şükür ki e, özellikle Mısır'da devlet adamlarının son dönemlerde yaptığı gayretler neticesinde e, Halep'ten, e, Kahire'den bazı nüshalar birleştirilerek e, netice itibariyle taberi tefsiri basılmış. Bugün de 4-5 farklı baskısı, Darul Fikrin, Darul Hadisin vesaire baskıları var. Şimdi met okumaya başlayalım. Şura suresinden 36 ve 40. ayet-i kerimeleri okuyacağız. Seyidübillah. فَمَا اُت۪يتُ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاءُ الْحَيَاتِ dünya. Size verilen her şey dünya hayatının bir geçimliğidir, bir metadır. وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ve daha ancak Allah'ın nezdinde olan şeyler daha hayırlıdır, daha bakiidir, kalıcıdır. Ama kim için? Ellezîne âmenû ve alâ rabbihim Bu Rablerine iman eden ve yalnızca O'na tevekkül edenler için geçerlidir. Ellezîne yectenibûne buna fahşâa ve al Günahların büyüklerinden ve fuhşiyattan kaçınanlar. Ve izâ ghadibûhum yafirun öfkelendiklerinde de bağışlayanlardır bunlar. Başka hangi özellikleri var bu müminlerin? Vallazine stecabu li rabbihim. icabet ederler bunlar ve akamus salate namazı dost doğru ikame ederler. Ve emruhum şura beynevhum ve işlerini de aralarında istişare ile hallederler. Ve ma razaknahum ve verdiklerimizden infak ederler. Vallazine izaa sabahumul baghyu onlara bir takım e, azgınlık, taşkınlık yapanlar, bahiylik yapanlar musallat olunca e, onlar e, birbirleriyle yardımlaşarak onlara karşı gerekli e, e, zaferi elde ederler. E, gerekli dersi verirler. intikamlarını alırlar. Ölçülerini alırlar. Bu ceza u seyyiyetin seyyiyetün misdaha. Çünkü bir kötülüğün karşılığı onun gibi bir kötülüktür. Kötülük yapan kötülük bulmayı hak eder. Ancak karşısındaki kötülük yapmış olmasına rağmen affeden ve onun durumunu istah etmeye çalışan insan var ya, onu feecruhu alallah, onun ecri Allah'a kalmıştır. Yani hani Türkçemizde diyoruz ya, kötülüğe kötülük her kişinin karı, kötülüğe iyilik her kişinin karı. Kötülük yapan bir insana kötülük yapma hakkı vardır. Kısasa kısas esastır. Ama e, affedersek bu daha takdire şayan bir davranış olacaktır diyor Kur'an. İnnehu la yuhibbul zalimîn <Sessizlik> Gerçek şu ki Allah zalimleri sevmez. Şimdi bakalım Taberi Merhum nasıl tefsir etmiş bu ayeti kelimeleri. Seyyidullah Fema utitüm min şeyin fenataul hayatı dünya yakulu teala vikruhu Cenab-ı Hak buyuruyor ki diyor. Yakûlu Teâlâ Ha burada bir soru gördüm. Cep telefonundan girdiğim için okuyamıyorum arkadaşlar. Ee, soru. Fakat İsrailiyattan olan bilgilere yer verirken mukatile yer vermeyişini nasıl açıklayabiliriz? Yani sadece mukatil değil Kelbiye de çok fazla yer vermiyor. Demek ki özellikle onları e, belki bazı şahsi zaaflarından dolayı, bazı fikirlerinden dolayı e, özellikle onları uygun bulmuyor. Yoksa e, yani hakikaten İsrailiyat rivayetlerin çoğunu kullanmış. Onları hiç e, itibar edilecek e, raviler olarak değerlendirmiyor demek ki. Çünkü hani bir de şunu düşünmek lazım. Bu Katil'den gelen rivayetler başka tarihlerle de gelmiş olabilir. Yani başka ravilerden gelenler varken Mukatil'den almaya gerek yok diye düşünmüş de olabilir. Özellikle e, Mukatil ve Kelbiye tefsirinde yer vermemiş ilginç bir şekilde. Evet, Yüce Sana, aytıtum, min şeyin. Ey insanlar, size dünya hayatından verilen her şey, dünyadan verilen her şey. Min riyaşid dünya. Riyaş, yani dünya eşyalarından, dünya metaından e, Riyaş, bugünkü Arapçada mobilya gibi. Min el mali wal Buradaki min, ne minidir arkadaşlar? Buna ne diyoruz Arapçada? minel mali vel benine Evet güzel. Buna mini beyaniye denir. Mini beyaniye ne yapar? Kendisinden önce bir isim mevsul gelir, mai mevsule. Ondaki kapalılığı açıklar. Burada tema o şey ki o titrem size verildi. Neymiş o verilen şeyler? Minel mali vel benine. Ee, mal, çoluk çocuk cinsinden size verilen her şey. <gülüyor> metaoül hayatı dünya dünya metaıdır dünya geçimlidir gelip geçici şeyler diye kulu Allah Teala bununla şunu söylüyor savu metaun lekum bu sizin için bir metadır. E, oyun oyuncak gibi bir şeydir tetemettâun bihi fil hayatı dunya dünya hayatında bununla faydalanırsın faydalanırsınız velaysa min daril ahirati ahiretten değildir bu ve la min fi ma'adikum ve sizin ahiret hayatınızda size faydası olacak bir şey de değildir. Maad ahiret hayatı. Mabde ve maad. Ve ma 'indallahi hayrun ve abqa. Allah katında olanlar daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Yakulu taala zikruhu Allah Teala şanı yüce olan Allah buyuruyor ki Vellezî inde Allah katında olan li ehli ona itaat edenler için ve îmânı bihi ve ona iman edenler için bil ahirette olan yani ahirette hazırladığı şeyler Allah nezdinde hazırlanan şeyler hayrun daha hayırlıdır mimma o şeyden ki ûtîtumûhu fi'd-dünyâ Dünyada size verilmiştir. Dünyada size verilen şeylerden daha hayırlıdır. Nedir o? Min, bakın bu yine yedir Açık diyor madeki kapalı. Meta'iha. Dünyanın meta'ından, dünyanın lezzetlerinden, zevklerinden dahilidir. Ve ebka ve daha kalıcıdır. Ma'indekum yenfedu ve ma'indellahi bâkim buyuruyor başka bir ayette de. Yani sizin bu dünyada gördüğünüz şeyler gelip geçicidir, ama Allah'ın nezdinde olanlar daha kalıcıdır. Allah'ın sizin için sakladığı şeyler, nimetler daha kalıcıdır. Li ma u fid dunya çünkü size dünyada verilen şeyler ve innehu nafidun nefede Yok olmak, son bulmak ne affedin yok olan. Na'indakum yen fedua ayetinde de yine o e, fiil, aynı kökten gelen fiil kullanılmıştır. E, dünyada olan her şey yok olacaktır. Vana'inda Allahim Minen naimi. Bakın buradaki min yine beyaniyedir. E, Allah katındaki nimetler fi cinanihi cennetlerindeki nimetlerle ehif taati bakayım e, ona itaat edenler için bakidir ebedidir değildirray ru nafidin arkadaşlar orada tertek z gibi sanki derin üstünde nokta var gibi o yanlış olmuş Nafid, hay ru nafidin olacak daldir o onu değiştirelim kendi metinlerimizde burada bir soru sorayım size bâkin gayrû nafidin diye okudum. Şimdi gayr kelimesi kendisinden önceki kelimenin sıfatıdır. Aslında burada bâkin esreli okuduk, tenminli. Ama gayru merfu okudum. Sıfat mevsufuna uymaz mıydı? Neden biri esreli, öbürü merfu, dammeli. Evet. Bakıyum bunun aslı bakıyumdur. E, sonundaki illet tarifi düşmüştür. İllet tarifi düşünce onun yerine tenvin gelmiş. Takdiridir bunun irabı. Sonu illette olan kelimelerin irabı takdiridir. Bakın takdiran merfudur. Gayrı da onun sıfatıdır. Güzel. Medrese usulü okudunuz mu? Emine Hanım, Ayten Hanım. Anında cevap verdiğinize göre Nerede okudunuz? İstanbul'da mı okudunuz? pekala lillezine <gülüyor> amanu iman edenler için yekulu Allah Teala şöyle diyor ve ma indallahi lillezine amanu Allah katında ona iman edenler için hazırlanan şeyler ve aleyhi yetevekkelun ve ona yalnızca ona tevekkül edenler için fi umurihim bütün işlerinde ve ileyhi yakumuna fi esbabihim ve Sebepler planında sadece ona dayananlar, vabihiyeti kün sadece ona güvenenler, itimad edenler için hayrun ve abka daha hayırlıdır ve daha kalıcıdır. Neyden? Mima u hayatı dünya, dünya hayatında verilen şeylerden. Sayfayı değiştirelim. Evet. Allah Teala'nın şu sözü hakkındaki şu ayet hakkındaki tevil ile ilgili bilgiler. Arkadaşlar burada tevil kelimesi geçti gördüğünüz gibi. Şunu söyleyelim. Bir tefsir var bir de tevil var kavram olarak. Bunlar arasında fark var mıydı? İlk asırlara baktığımız zaman özellikle ilk üç asırda yapılan yazılan tefsirlere baktığımız zaman bunlar arasında tefsir ve tevvil kavramının eşit bir şekilde kullanıldığını görüyoruz. Yani yarı yarıya neredeyse. Dolayısıyla tefsir ile tevvil arasında ciddi bir farkın ilk üç asır için olduğunu söyleyemeyiz. Ancak bu tefsir ve tevvil kavramlarını ciddi manada ayıran bir alimimiz var. Ee, kimdir o? İlk 300 yıllardadır vefatı 333 öyle dersen bilirsiniz herhalde. 333'te vefat etmiş bir alimimiz var. Hadi tefsirini de söyleyeyim. Tevilatul Kur'an Tevilatul Kur'an sahibi. Kimindir Tevilatul Kur'an? Türkçe'ye de yakında tercüme edilecek. Sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu arkadaşlar? Evet. İmam İmam Maturidi. İmam Mahduri diyor ki, tefsir ile tevil farklı şeylerdir. Diyor, tevil Allah şöyle dedi, Resulullah şöyle dedi, sahabi bu konuda şöyle dedi deyip nakilde bulunmaktır. Yani olguyu tespittir, var olan bilgiyi tespittir. Bir nevi e, nesnel, objektif bir manadır. Fakat diyor tevile gelince tevil ben şöyle diyorum demektir. Yani bu ayetten ben şöyle anlıyorum deyip objektif değil subjektif öznel bir mana yüklemektir o ayete. Dolayısıyla diyor tefsir değişmez nesneldir objektiftir ama tevil kişiden kişiye değişebilir. Bağlayıcılığı yoktur. Onun için de tefsirinin adına Tevilatul Kur'an demiştir. Ancak Maturidinin bu ayrımı eğer tutmuş olsaydı bugün bizim tefsir ilmi dediğimiz ilmin adı daha çok tevil ilmi olmalıydı. Ve tefsir kitabı ifadesinin yerine daha çok tevil kitabı dememiz gerekirdi. Halbuki artık günümüzde tevilden ziyade tefsir kullanılmış. Mesela Beydavi'nin tefsiri diyoruz ama Beydavi'nin tefsirinin belki yüzde yetmişi, yüzde sekseni dirayet tefsiridir. Dirayet tefsiri de e, nihayetinde e, öznellikle maluldür. Arap diline vesaire müfessirin bir takım bilgilerine e, dayanarak yaptığı yorumlar tahlillerdir. Neden acaba tevil kavramı maturidinin e, yönlendirmesinin aksi bir şekilde görülüyorlar? E, bir neticeyle sonlanmış bizim geleneğimizde. Neden tevhir değil de tefsir kelimesi daha ön plana çıkmış? Sorum anlaşıldı mı? Yazıyla bunu anlatmak da zor tabi de cevabını vermek. Ama birkaç kelimeyle söyleyebilirsiniz belki. peki adam Arkadaşlar bunun sebebi şudur. Biliyorsunuz özellikle Hicri 5. asrın sonları ve 6. asırda İslam dünyasına ciddi bir batıniye haşhaşiler denilen Hasan Sabbah ve ekolü ortaya çıktı. Yani İsmaililin kökenleri belki daha eskiye dayanıyor ama özellikle o dönemde bayağı güçlendiler. Fatımilik adında da bir devlet kurdular biliyorsunuz. Eser Üniversitesi'ni kuran medrese, Kur'an'da ilk onlardır. Fatımilerdir. Bunlar İsmaililer, Batıniler bunlar tevil kelimesini tefsirden daha üst bir manada kullandılar. Daha meta bir kelime olarak kullandılar ve dediler ki Kur'an'ın bir tenzili var bir de tevili var. Tenzilini Muhammed bilir aleyhissalatü vesselam, tevilini Ali bilir. Yani tenzili siz sünniler siz, sizin işiniz bileceğiniz yer ancak tenzildir, tenzil kısmıdır. İşte Ebu Hureyre şöyle de dedi dersiniz, i̇bn Abbas böyle dedi dersiniz ama biz tevilini biliriz. Allah bize tevilini öğretmiştir. Biz işin iç yüzünü biliriz dediler. Dolayısıyla tevil kavramını adeta kendilerine mahsus bir kavrammış gibi kullandılar. Öyle olunca da Tevil kavramı doğrudan batınileri hatırlatan bir kavram haline gelmiş oldu. Bundan dolayı da sünni muhitte bu kavrama karşı bir soğukluk meydana geldi. Batıniler, batıniler yüzünden tevhir kelimesi sünni muhitte çok fazla itibar görmemiştir. Mesela beydavin ama hiç kullanılmadı diyemeyiz. Bazı akademisyenler hiç kullanılmadığını da e, söylüyorlar. Bazı tefsirciler, hocalarımız. Ancak hiç kullanılmadı diyemeyiz. Mesela tefsirlerin adına baktığımızda bunu görebiliriz. E, Beydavi'nin tefsirinin adı Envaru tenzil ve Esraru tevil. Yani hem tenzil var hem tevil var diyor. Nesefi'nin tefsiri Medarikü tenzil ve Hakkâikü tevil. Yani bu tefsirde önce tenzil var ama bununla birlikte tevil de var diyor. Fakat bizim müfessirlerimizin burada Mesela Kasımî'nin tefsirinin adı yine nedir? mahasim tevil. Bizim müfessirlerimizin burada tevilden kastı nedir? Daha çok haberi sıfatların tevili. Mesela işari tevhîliler, yorumlar, ihtiva eden tefsir anlamındadır. Evet. El-Kavlu fi tevhîli kavlihi te'ala ve-allezîne yectenibûne ismi vel-fevâhişe ve-izâ ma gâdibuhum yâfirûn. Ve kime istejab olur <gülüyor> Rabbi ve kâmu salat ve amr umşura binemme razaknam yufkun. Yüce Allah dikrhu. Ve kime büyüklerinden günahın büyüklerinden kaçanlar. Bunlar kaçarlar büyük günahlardan. Ve <gülüyor> ve heşil ismi yani günahın fahiş olanlarından açık olanlarından abartılı olanlarından büyük olanlarından onların büyüklerinden kaçınırlar. Yani burada kebair ne demektir? Fawahishul ismi demektir diyor yani. Kebairul ismi demek fawahishul ismi demektir aynı zamanda. Kad beyyana iktilafa ehli te'vil fiha. Bu konuda yani kebairul isim nedir? Fawahish nedir? Bu konudaki ihtilafı zikrettik. Ve bayyana savabe min el kavl Ve o konuda bize göre doğru olan görüşü belirtip bakın. Ee, bu meseleleri havada bırakmaz yani Teberi tartıştığı meseleleri mutlaka neticelendirir. Kendine göre doğru olanı söyler. Orada da söyledik diyor. Fi suretin Nisa-i. <gülüyor> Nisa suresinde. Fağna zâlike an i'âdetihi hâună. Dolayısıyla diyor, bizim orada bunu zikretmiş olmamız bizi burada aynı meseleyi tekrar etmekten Müstain yıkıldı. Buna gerek yok. Nisa suresine bakıyorum. Alfa ne demek? Kile inna-ha'z-zina. bu zinadır. Günahların büyüklerinden ve zinadan kaçınırlar. Neden zinayı özellikle zikretti o zaman? onun kötülüğüne, çirkinliğine, önemine binaen. Peki şimdi Taberi ne dedi? Bazıları bu favahişi zina ile açıkladı dedi. Şimdi kimmiş bunlar onu söyleyecek. Rikru men kale zalike. Bunları kimlerin söylediğini anlatacak şimdi. Haddesena Muhammedun qale haddesena Ahmed beyir musarifte çünkü qale ben adına haddesena diye okuyacağız. Esbaatun anesudiyye ve'l fawahish qale el fawahishü'z zina ve ihtilafet il qurra' fi qiraati kavlihi kebairal Şimdi bir başka konuya geçti. Kıraat farklılıklarına. lahabe demin dediğimiz gibi kıraatle de üstattır. Diyor ki, kebair al isim ifadesinin kırarında ihtilaf edildi. Fakar etu amme kurrail medineti al al jamai. Ee, yani medine kurrasının ekseriyeti kebair diye Cem Sivasil okudu. Kederlik Necmi, Necim suresinde de böyle okudular. Baladın yaşadığını kebair al isim ve fawash şey illa laman. Ayetinde yine fevahiş diye cemin siglasıyla fahişenin çoğuludur. Fevahiş okudular ee, cemi Ve وَقَرَأَتُ عَامَّتُ قُرَّاِ الْكُوْفَةِ كَب۪يرَ ismi. Kufa e, kurrasının ekseriyeti de müfret siglasıyla alet tevhidi. tevhid demek burada müfret demek yani tefridi, kebir siglasıyla müfret olarak okudu فِيهِمَا جَمِعَانْ her ikisinde her ikisi dediğine göre hem bu ayette hem de Necm suresindeki ayette. Vekennemen kara zaalike kezalike. Bunu o şekilde okuyanlar yani müfred okuyanlar diyor. Ana bi kebiri'l ismi. Bu kebirul isim ifadesinden neyi kastettiler anladılar? E Şirket, Şirke anladılar. Günahın en büyükleri değil de en büyüğü denilince akla ne gelir? En büyük günah nedir? Şirktir. Dolayısıyla e, kebiral ismi ifadesinden şirki anlamış olmalılar ve bunu kastetmiş olmalılar diyor. Kema kânel ferra'u yekûl kim ferra şöyle derdi ki, enni Estahibu limen qara kebairal ismi. Ben diyor kebairal isim şeklindeki kıraati bu şekilde okuyanları daha doğru buluyorum diyor. Eee ki en ha, Bu şekilde okuyanların fawahish kelimesini e, meksur mecrur okumalarını daha doğru buluyorum. Yani elladine yestenebuna kebairal ismi ve'l fawahishi şeklinde hiç kelimesi mecbur okuları daha doğru buluyorum ni tekkun el Kebe mulafetten ila mecmuyen öyle olursa diyor Kebair kelimesi her ikisine de muzaf olmuş olur yani günahın büyükleri ve bu büyükleri anlamında olur İka zeât cema eğer Fawahish şeklinde cemi olarak okunursa. Ve kalamas miyetti? Her demen alkurra'i, kafdal fawahishi. Kimseden fawahish kelimesinin meclur okunduğunu görmedim diyor. Yani e, meclur okunmadığına göre o zaman sanki kebair değil de kebir şeklinde okumasın daha iyi olduğu kanaatinde olduğu anlaşılıyor. Ve sababu minel kavli. Bakın yine kaberi. Ee, son sözü kendisi söyleyecek. Diyor ki bize göre minel kavli fidelke bu konuda indenâ ennehumâ kirâetâni her ikisi de kıraattir yani sayh kıraattir. katkara bi kulli vâhidetem minhuma ulemâ minel kurrâi her ikisini de kariler okumuşlardır. alâ bi mâneyeyhime manalarının birbirine yakın olmalarına rağmen bi ya da birbirlerine yakın oldukları için. Sebe'etime <tab> kara el qari ufe Dolayısıyla diyor, Kur'an okuyan kişi bunlardan hangisini okursa okusun, isabet etmiş olur, doğru yapmış olur. Va <tab> kawluhu wa idama qadibuhum yafirun. Özkelendiklerinde de affedeler, bağışlarlar. Ya <tab> kulu te'ala zikruhu wa idama qadibu ala man jterma ilehim jurman kendilerine karşı bir yanlışlık yapmış, suç işlemiş kimselere öfkelendiklerinde bu yalzuruna bağışlarlar kimi limen ecrema ileyhim onlara e, kötülük yapanlar için bağışlarlar neyi bağışlarlar zenbehu günahını bağışlarlar kusurunu örterler affederler ve anhu ukubete zenbihi. ve günahının o suçunun cezasını Ondan bağışlarlar. Cezasını çektirmezler. Evet. Ve kavluhu vellezine secabüyle rabbihim vakamussalate Rablerine icabet edenler Rablerinin çağrısına olumlu karşılık verenler ve namazı dosdoğru kullananlar. Ye kulute ala zikru vellezine ecabu li rabbihim hina daahu ila Tevhidine çağırdığı zaman Rablerine icabet edenler. ve ikrarı bi vahdaniyetihi tevhidiye matuf vahtaniyetini ikrar edenler, eee ikrar etmeye çağırdığında Allah onları vel beraeti min ibadeti kullima, ma kendisinin dışında tapılan tapınılan her mabuttan her puttan uzaklaşmayı e, uzaklaşmaya çağırdığında Rableri onları e, Rablerine icabet ederler ve kamus salaten namazı dosdoğru ikame ederler el farz olan namazı bi hududiha kurallarına riayet ederek fi'aukat'a vakitlerinde O kana bunu Zeyd'in yakulu şöyle diyormuş o ene bi kavlihi valladene stecabu li rabbihim el ayete ansara bu ayeti kerime eee ensarı bu ayet-i kerimede ensar kastedilmiştir valladene stecabu bunlar ensardır diyor el ayete diye okudum neden ekmil ya da etmimil ayete gizli bir fiilin eee mef'uludur. El hadise diye de geçebilir mesela. Şu anda görüyorsunuz değil mi slaytı? <gülüyor> Velâdîne yeşteribûne kebâira'l-ismi ve'l-fuhâhisha ve izâ mağdûbûhum yufirûn. Kâl febda'a Diyor ki ilk bu vasıflarıyla başladı. Velâdîne tecâbûdû rabbihim. Bunlar kimdir? El-Ensar'dır. <gülüyor> Bunlardan Ensar'dır. Ve ikâmus salâte. Ve namazı ikame eder. Ve değilse fîhim sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bu sayılanlar arasında eee ya yani, Resulullah sallallahu aleyhi vesselam onların arasında olmadığı halde ve ee, amruhum şura بينهم sallallahu yani Resulullah olmadığı zaman bile aralarında e, namazı dost doğru kılarlar ve e, istişare ile müşavere ile hareket ederler. Dolayısıyla burada Ensar'ın güzel hasletlerine إشارت edilmiş oluyor diyor ابن زيد القول في تأويل قوله تعالى وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُهُمْ يَنْتَصِرُونَ وَجَزَاءُ سَيِّيَّةٍ سَيِّيَّةٌ مِسْلَى فَمَنْ عَفَهَ وَأَصَّحَ فَأَجُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ <تصفيق> Yakulü Teala zikrühü. Olladına ıza bğa aleyhüm bğ. Onlara bir bazı taşkınlık azgınlık yaptığında, vate de aleyhim ve e, haddi açtığında onlara onların haklarına tecavüz ettiğinde hum yentasirun onlar intikamlarını alırlar. Aralarında yardımlaşırlar ve kendilerine bu azgınlığı, taşkınlığı, bağiliği yapanlardan intikamlarını alırlar. Sıllahtelefe ehlü tevili fil bâhi Sonra diyor eee buradaki baginin kim olduğu konusunda tefsir ehli ihtilaf ettiler. اَلَّذ۪ي حَمِدَ تَعَالَى ruhu Allah Teala övdü. Neyi övdü? اَلْمُنْتَصِرَ minhu. Ondan intikamını alanları övdüğü bu bagi kimdir? Bade بَغْيِهِ aleyhi Yani ona bagilik yaptıktan sonra kendisinden ölç, intikam alınan o bagi bu bağiyden intikam alanı övdü ya, kimdir bu intikam alanlar? فَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ الْمُشْرِكُ اِذَا بَغَعَ عَلَى الْمُسْلِمِ Bu bağiy kimdir? Müslümana azgınlık, taşkınlık eden müşriktir. Yani bu Müslümanlar arasında bir probleme mi işaret ediyor, bir kavgaya mı işaret ediyor? Yoksa ee, Müslümanlarla müşrikler arasında bir problem. Yani buradaki bagi mümin de olabilir mi? Sorusuna verilen bir cevaptır. Bu hayır ee, de, de, denilmiş. Buradaki bagiden maksat müşriklerdir. Peki kim demiş bunu? Şimdi onu açıklayacak. Zikru men kale dâlike Haddeteni Yunusu Kale akhbereni İbn-i Kale قَالَ بْنُ زَيْدِينَ ذَكَرَ الْمُجَاهِد۪ينَ سِنِفَيْنِ Mücahidler iki sınıf olarak zikredildi. Sınıfen afa ve sınıfen intesara bir grubu affetmiş. Kendisine yapılan kötülüklere karşı affetmekle mukabelede bulunmuş. Ve sınıfen intesara bir grup ise intikamını almış. وقراوا الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش sonra da valladine istecabru rabbihim kadar olan yer kimlerden bahsediyorum bunlar ensardır diyor Zekeras sınıfet talife. Sonra da Allah Teala üçüncü sınıfı zikretti. Yani ilk önce muhacirler, sonra ensarı, sonra da üçüncü bir grubu zikretti. Kimdir bunlar? Valide nüdiasal bahunde ufhunyan minel müşşikine. Müşşiklerden onlar bağilik yaptığında intikamlarını alanlar diye üçüncü gruptan bahsetmiyor. Bakale aharun başka alimler de demişler ki belhuva kullu bağın baha. Ha, bu bagi sadece müşriklere hasret Her türlü azgınlık, taşkınlık yapan e, buradaki bagi kelimesinin şumulüne dahildir demişler. Yani Müslümanlardan da olabilir. فحمidel muntasira minhu ve Allah Teala böyle azgınlık yapanlardan intikam alan kişileri de övmüş oluyor bu şekilde. Yani her ölç almak, intikam almak mezmum değildir. Dikru men qaale darike. Kim söylemiş bunu? Yani müşrikler değil, herkes yani müslümanlar içerisinden de olabilir bu bağhı diye. Haddatena Muhammedun qala hadatena Ahmedu qala hadatena Esbatun an as fi qoulihi "Vellezina izaa asabahumul baghyu yentasirun." qala "Yentasirun mimmen bagha aleyhim." Kendilerine bağrilik yapanlardan intikamlarını alırlar. Ama nasıl alırlar bu intikamı? Haddere asharlah, hadder nasarlar mı? Hayır. Min gayri Yani kendilerine yapılan zulüm neyse ancak o kadarını onlardan alırlar. Yoksa daha fazla kötülük yapmazlar. Taşkınlık yapmazlar. Ve hâzı'l-kavr-ı sâni evlâ bis Taberi bakın yine kendisini gösteriyor. Diyor ki bu bâgînin sadece müşriklere hasedilmesindense onun manasının şümulünü geniş tutmak daha doğru olur diyor. Niçin? لَاَنَّ اللّٰهَ لَمْ يُخَصْصِسْ مِنْ zelike مَعْنًا دُونَ مَعْنًا çünkü Allah Teala burada herhangi bir taksis yapmamış yani bu bağıyı sadece müşriklerdendir dememiş. وَالَّذ۪ينَ اِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُوا مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ dememiş mesela. بَالْحَمِلَ kullu مُنْتَصِرٍ بِحَقْقٍ مِنْ aleyhi. Kendisine azgınlık, taşkınlık yapılmış bir kişiden hakkını alan herkes övülmüştür burada diyor. Feyin kala Eğer biri kalkar derse ki, bu tür ifadeler mutezile tefsirlerin özellikle çoktur. fein kulte kultü. Zemâşeri'de çokça rastlarız buna. Taberide de bu var. Bu, bu eseri yazan zatın aynı zamanda cedeli sevdiğini, böyle bir diyalog havası içerisinde eserini yazdığını tartışmayı sevdiğini de gösterir. Ve bu metinleri. Ee, zevkli kılan, e, hareketli, heyecanlı kılan bir husustur aynı zamanda. وَمَا فِي الْاِنْتِصَارِ <الْمَدْحِي> diyor ki, ya intikam almak nasıl övülecek bir şey olabilir? İntikam almakta övünülecek boyut, husus nedir? Kıyla denildi ki, yani neden intikam iyi bir şey olabilir? اِنَّ فِي اِقَامَةِ الْصَالِمِ عَلَى سَب۪يلِ الْحَقِّ Zalimi doğru bir şekilde düzeltmek onu ikame etmek yani burada ikame düzeltmek anlamında onu doğrultmak düzeltmek alâ sabîlil hakkı doğru bir şekilde ve ukûbetuhu inne fî ikametihi ve fi ukûbetihi diye oraya atfedeceğiz o zaman ve ukûbetihi bimâ huve lehu ehlun ve hak ettiği şekilde cezalandırılmakta vardır ne vardır takvimen lehu onu e, doğrultmak vardır düzeltmek vardır yani onlardan intikam almak suretiyle ne yapılmış olur onların zulmü giderilmiş olur dengelenmiş olur bu fi zalike alamun bunda da çok büyük bir medih var yani methe övülmeye layık bir durumdur ve kavluhu ceza yetin sev yettuha kötülüğün karşılığı aynı şekilde kötülüktür eşit oranda kötülüktür fakat be yeni nefi ama da manat ki bunun manasını daha önce anlatmıştık geçmiştir diyor Bu anne man bunun manası neydi bu ceza sayyi etil musi iyi kubetubime cebe hulahu Kötülük yapanın kötülüğünün cezası Allah'ın vacip kıldığı şekliyle cezalandırılmaktır. Fehiya <feyyye> ve inkânet uğrubeten min Allahi. E, bu Allah'tan bir ceza olsa da, evcibe aleyhi vacip kıldığı Allah'ın gerekli kıldığı bir ceza olsa da fehiya yine de onun için kötülüktür burada taberi şunu cevaplıyor yani nasıl oluyor da ona kötülük denmiş oluyor hani intikam almakta kötülük olarak isimlendirilmiş oluyor ya Allah'ın vacip kıldığı bir şey Allah'ın gerekli kıldığı bir şey nasıl kötülük olur diyor yani bu kötülüktür ama ne manada kötülüktür daha önceden o kötülük yapmış kişiye verilen ceza manasında onun karşılaştığı bir ceza manasında kötülüktür diyor. Veseytu inma hiye el fi'latu min es-su'. Bu su' kelimesi yani kötü kelimesinden gelir. Ve zalike naziru kavli kavlullah azze ve celle ve men ja'a biseyyi fe la yuzaa illa mislaha. Kim bir kötülük getirirse ancak onunla cezalandırılır. Onun misliyle cezalandırılır. Ee, onun benzeriyle yani. Türkçe'de misliyle deyince kat kat gibi anlaşılabilir. Vakatkı ile inne ma'na dâlike. Şimdi başka bir manayı veriyor. Ee, o da şudur. Diyor ki bunun manası şu. En yücebel kâilu el kellimetel kazi'ate bimislihâ. Kötü bir kelimeyi, mesela küfür, argo bir kelime, ahlaksız bir kelimeyi söyleyen kişiye misliyle mukabele etmek. Mesela birisi geldi size dedi ki Allah belanı versin, ona asıl Allah senin belanı versin demek gibi. Ee, bazıları bu şekilde yorumlamışlardır diyor. Sesim geliyor değil mi arkadaşlar? Ses geliyor mu? Tamam. Vikru men kâle dâlik. Bunu kim söylemiş? Kâle haddeteni ya'kûbu <gülüyor> Gayrimusariftir temin olmaz. Kâle, Kâleli li ebu bişrin semî'tu ibne ebi nüceyhin yekûlu fî kavlihi ve cezâ-u seyyiyetin seyyiyetin kâle yekûlu Ne demektir bu? Birisi der ki, ekhzâhullâh Allah onu rezil-i etsin der. Fe yekûlu <gülüyor> öbürü de ona der ki, ekhzâhullâh Allah onu rezil-i etsin. Yani kötü bir söze kötü bir sözle karşılık vermek gibi. Qale hadesena Muhammedun, qale hadesena Ahmedu, qale hadesena İsbatun fi kavlihi ve cezao seyyatense seyyatuh misla. Qala: "Eğer <gülüyor> seni bir şetmetin şatemek, mislaha." Birisi sana söverse, sen de aynı ifadelerle ona söv. Min hayri ama haddini aşmadan. Yani hangi kelimelerle sana hakarette bulunmuşsa aynı kelimelerle hakarette bulunabilirsin. Maide suresinde bir ayet-i kerime var. Bunu belki açabilecek. Size böyle la yuhibbullahu'l cahra kavli illa <gülüyor> Allah Teala böyle sesli bir şekilde kötü duyguların, kötü ifadelerin dile getirilmesini sevmez. Ancak zulme uğrayan kişi müstesna. Yani zulme uğramış bir kimse kendisine zulmeden kişi hakkında birtakım olumsuz ifadeler, kötü ifadeler kullanabilir. çünkü zalim buna müsteahittir. Vekane bunu Zeyd bin Yakulu fi zârika <gülüyor> bima hadeseni Yunus'un bana söylediğine göre bu konuda İbn Zeyd şöyle diyordu diyor. Kale ahbarana İbn Wahb kale Karebnü Zeydîn fi vellezîne izâ asâbehümü'l-bâğyühüm yentasirûn. minel yani müşriklerden intikamlarını alırlar. Ve cezâ'u seyyetin seyyetun misluhâ, men afâ ve diye okuyacağız yine mansup. Ekmil el-âyete, etmîm el-âyete gibi. emrukum en ta'fû anhüm li'ennehû ahabbehum, Yani sizin işiniz onları sadece affetmek değildir. Çünkü bu onlara, çünkü bu onlara daha sevimlidir. Ola men intizar ba'da zulmi min Zulme maruz kaldıktan sonra intikam alanlara gelince, bunlara ee, söylenecek bir söz yoktur. Yani bunlara ceza verilmez. Bunlara diyecek bir şey yoktur. ثم نسخ هذا ve وامرهو bil cihadi diyor ki Allah Teala bunu nesetti yani. Yani فمن ve asla var ya kim affeder ve ıslah ederse bu diyor daha sonra ne olundu cihat ayeti geldi ve Allah Artık onlarla cihad edindi de. Yani affetmeyi nesletmiş oldu diyor. Ama bu çok makul bir görüş olarak değerlendirilmemeli. Evet. Son sayfaya geldik. Fe ala kavli İbn Zeydin Emmi Zeydin bu sözüne göre Haza tebwilu'l kelami. Bu kelamın yani bu sözün tevilî yorumu şudur, manası şudur. Ve ceza'u seyyi'etin min'el müşrikîn ileyke. Müşriklerden sana kötülük yapanların cezası. Seyyetun misluhâ minkum ileyhim. Sizden onlara aynı şekilde bir kötülük yapılmasıdır. Ve in afavtum ve aslihtum fi'l affi. Eğer affederseniz ve af aff ile ıslah etmiş olursanız ve ecrukum fi afikum anhum ila Allah. Onları affınızdan dolayı ecriniz Allah'a kalmıştır. Mükafatınızı o verecektir. Çünkü bu büyük bir âli cenâbattıktır. innehu la yuhibbul kafirin. O kâfirleri sevmez. Bu ve hada ala kavlihi ke kavlillahi azza ve celle bu şu ayeti kelimeye benzer manası diyor. Femeni ate'de aleikum, fati'du alehi, bir aleikum. Onlar eğer size karşı bir taşkınlık yaparlarsa, bir düşmanlık gösterirlerse, siz de ancak onların size yaptığı düşmanlık kadarıyla yapabilirsiniz. Fazlasını yapmayın, yapamazsınız. Vattekullah, Allah'tan korkun. Walilladhi qale min dalike Yani böyle söyleyenin de bir doğruluk payı vardır gayra enne savabe indene ancak diyor bize göre doğru olan bakın yine taberi e, ne diyor gayra en savabe indene en e, ne diyeceğiz en tuhmelel ayetu alev zahiri bize göre en doğrusu diyor ayetin zahiri manaya hamledilmesidir Haberi tefsirinin pek çok yerinde batini manayı pek uygun bulmaz. Yani ayetin zahiri varken zahirden ayrılmayı pek doğru bulmaz. Af anlaşılır da ıslah hangi anlamdadır hocam? Yani ıslah etmek, arayı düzeltmek arayı düzeltmek affeder ve e, ara buluculuk yaparsa, arayı düzeltirse ara ziyade, kim affeder ve e, barışırsa diyebilirsiniz, ıslah ederse. E, o affın kendisi zaten bir ıslahtır yani, arayı düzeltme e, sebebidir. E, Haberi dedi ki şimdi doğrusu nedir dedi enturhmele ayetu ala'zahir zahirine hamledilmesidir. Ma lem yankulhu ila'l-batini ma yecibu't-teslimu laha şayet e, mutlaka kabul edilmesi gereken bir sebepten dolayı ayetin zahiri manasını değil de batını manasını eses almayı gerektiren bir durum yoksa manayı zahirden batına nakletmeyi gerektiren bir durum yoksa o zaman zahiri manayı ses almalıyız dedi. وَلَمْ يَثْبُتْ حُجَّةٌ فِي قَوْلِهِ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْدَهَا Dolayısıyla diyor bu ayeti kerimede şu sabit olmadı, şu konuda bir hüccet, delil sabit olmadı. Ney? Hangi konuda? Ennehu Muradun bihi el muşikuun el Müslümin burada müslümanlar değil de sadece müşrikler kastedilmiştir diye bir delilimiz yok diyor. E o halde nasıl bu ayetin nes olduğunu söylüyorsun diyor Valabiil ayete mensukaun ve bu ayetin mensuh olduğuna dair de herhangi bir delil yok yani bir sahabi sözü ya da bir olay herhangi bir delil yok o zaman fenüsellim oabi enne hareket ederlik. Yani böyle bir şey yok ki bunun böyle olduğuna kanaat getirmiş olalım, kabul etmiş olalım. Yani delil yok ki kabul etmiş olalım. Ya da فَنُسَلِّمُ لَهَا بِاَنَّ ذَارِكَ كَذَالِكِ Şöyle daha anlayabiliriz. Yani o zaman bu ayetin manasının bizim söylediğimiz şekilde olduğunu teslim etmemiz gerekir, kabul etmemiz gerekir. وَقَوْلُهُ Allah kendisine kötülük yapanın affederse neyini saatehu ilehi onun kötülüğünü kendisine yaptığı kötülüğünü affederse fe ve onu bağışlarsa ve remu akibhu biha ve o suçundan dolayı ee, onu cezalandırmazsa ve o ala ukubetehi عليها قَادِرٌ, e, onu cezalandırmaya muktedir olduğu halde cezalandırmazsa ne için ama ittihâ evcehillah yalnızca Allah'ın rızasını gözeterek bunu yaparsa fecruhu fecru afbihi zâlik alellah bu affından dolayı onun ecrini Allah verecektir. Allahu musibuhu aleyhi sevabehu bu Iı, amelinden dolayı onun sevabını da Allah verecektir. İnne ulayhubbuz zalimin. يقول ان الله لا يحب اهل الظلم. Allah zulmedenleri sevmez. Kimmiş onlar? Ellezine yeteaddavnu alel nas. İnsanlara karşı düşmanlık ederler, adavet ederler, azgınlık ederler, taşkınlık ederler ve yusi'una ileyhim bi gayri ma iznallahu fihi. Allah'ın kendilerine müsaade ettiği dairenin dışına çıkmak suretiyle e, insanlara kötülük yapanlardır bu zalimler. Dolayısıyla Allah onları sevmez. Evet burada metnimiz nihayete erdi. Saat de on geliyor. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Peki. E, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. E, aynı zamanda bayram yaklaşıyor. Şimdiden hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. Bayramdan sonra görüşmek üzere. İnşallah kurbanlarımız her birimiz için birer kurbiyet vesilesi olsun niyazıyla. Allah'a emanet ediyorum. Selamun Aleyküm.